Bunlara imrenilecek alın yazılarının kendilerini soylu memuriyet unvanı ile onurlandırdığı özel görevli memurlar katılır. Bunlara dış işlerinde çalışan ve hem yaptıkları işin hem de alışkanlıklarının soyluluklarıyla başkalarından ayrılan dışişleri memurları katılır. Tanrım, dünyada ne güzel görevler, ne güzel memuriyetler var. İnsanın ruhunu nasıl da yüceltir, hazlara boğar bu güzel görevler. Yazık ki ben memur değilim.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 Hatta yüreğinizde ürküntüyle korku arasında dalgalanmalar olur. Özensizce bir nefes alıp verişim bile doğanın ve sanatın bu harikulade varlığını unufak edebileceğinden endişe duyarsınız. Peki ya kadın giysilerinin yenlerine ne buyurulur? O güzeller güzeli yenlere. İki sevimli baloncuk uçuşur sanki kadının iki yanında ve eğer kocası kolunda olmasa havalandırı vereceklerdir onu.